Oh yeah. che Bugün 14 Şubat, Cuma, Yıl 2014, Ay 2, Gün 45, Kasım 99 1435, Hicri-i Rebülahir 14, 1429, Rumi Şubat 1 Sevgililer Günü Rumi Şubat 1429 Fırtına Günün Sözü Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir, Göte büyük saatli marif takvimi right. to like said to us said, come take care of him. Set us up on a mission they Told us to read, to write and pray Then they took the children away Took the children away The children away Snatched from their mother's breast Tentuses for the rest of them Wealth and the Holy name. Said you've got to understand We'll give to them what you can't give Teach them how to really live Teach them how to live, they said Humiliated them instead Taught them that and taught them this I was totally prejudiced He took the children away The children away Breaking down my little heart Carrying us all apart Took them away One dark day on friend in hand Came and didn't give a damn My mother cried, go get their dad He came running and fighting day Mother's tears were falling down Dad chipped up and stood his ground He said, you touch my kids and you me Then they took a stronger family He took us away They took us away Snatched from our mother's grace That this is for the best Took us away, away. again, and gave us gifts to ease the pain, sent us up to foster homes, as we grew up, we fell alone, cause we were acting white, yet feeling black, and one sweet day, all the children came back, the children came back. The children came back. Back where their hearts grow strong. Back where they all belong. The children came back. Said the children came back. The children came back. Back where they understand. Back to where mothers land. The children came back back to Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete'nin sonuncu nüshasını bugün bu haftanın sonuncu Açık Gazete'sini veriyoruz. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Can Tombil Seyahat'te Emre Gümüşer'de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, çalınmış çocuklar üzerine bir şarkıyla açılışımızı yaptık. Archie Roach, Took the Children Away, Avustralya'dan, Aboriginlerin şarkısı. Ve bunun neden çaldığımızı, yani bu hikaye doğru, bu hikaye haklı, sana yalan söylemem asla diyor, onların... <gülüyor> Bize verip tutmadığı binlerce söz gibi ben yalan söylemem diye başlayan bir hikaye var. Çok acıklı ama geri dönüşün de sonunda hikayesini anlatan bir şarkı. Archirovç'tan Tukla Çılcına Way çaldık. Galeano anlat. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Tevira Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 14 Şubat Çalınmış Çocuklar Düşmanların çocukları 500'den fazla çok küçük yaştaki çocuğu çalan Arjantin askeri diktatörlüğünün savaş ganimetini teşkil etti. Ama Avustralya demokrasisi çok daha fazla çocuğu, çok daha uzun bir süre boyunca kanunların izni ve halkının alkışları eşliğinde çaldı. 2008 yılında Avustralya Başbakanı Kevin Rudd, bir asırdan daha uzun bir süre boyunca çocukları ellerinden zorla alınmış olan yerlilerden özür diledi. <gülüyor> Devlet kurumları ve Hristiyan Kilisesi, onları yoksulluktan ve suça bulaşma riskinden korumak, ve medenileştirip vahşi alışkanlıklarından arındırmak için, Yerlilerin çocuklarını kaçırıp beyaz ailelere dağıtmışlardı. Siyahları beyazlaştırmak için diyorlardı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet medeniyet böyle bir şey Yayına bu şekilde girdik Ama annelerine babalarına Kardeşlerine Halklarına ve topraklarına Döndü bütün çocuklar sonunda Döndüler Evet ben de döndüm diye bitiyor. Rooch'un ağır, hazmetmesi ağır şeyi Archer Rooch'un. Kendisi çok önemli bir yerli, aboricin diyorlar onlar, yerli sanatçı şarkı, müzik yapıyor. Eduardo Galeano'nun kitabından böyle bir alıntı yaptık. 14 Şubat'ta tarihte neler olmuş olduğuna bakacak olursak 1779'da James Cook Sandwich Adaları yerlileri tarafından öldürülmüş. Peki bu neden olmuş? Ona da Galeano'ya dönüp bakarsak 1779'da İngiliz Konkistator Fatih James Cook Hawaii Adası'nda çok tuhaf bir gösteriye katıldı diyordu. 21 Ocak tarihinde. Ve... E, ...sörf diye adlandırdığımız sporun... ...ilk seyircisi mi olmuştu? Cook diyor. Belki de bunun ötesinde bir şey var. Yani görenin yerlileri... Keala, Kekua koyunda... ...denizin üstünde ayağa kalkıp... dalgaların kendini götürmesine... ...izin veriyormuş. Böyle bir şey. Yani netice itibariyle bu ilkeller bütün yaşamların anası olan suyun kutsallığına inanıyor. Ama onun ilahili önünde ne diz çöküyor ne de eğiliyorlardı. Onun enerjisiyle da Denizin üstünde yürüyorlardı diyor. Cook üç hafta sonra yani bugün işte 1779'da Sandviç Adaları diye adlandırılan yerde bu yürüyenler tarafından bıçaklandı. Daha önce diyor Avustralya'yı Britanya tahtına hediye etmiş olan Cömert Denizci'nin Hawaii'yi de hediye etme arzusu bu yüzden gerçekleşemedi. Böyle de bir durum var. 1929'da bugünse Al Capone'un rakibi 7 gangster Chicago'da öldürüldü. Sevgililer günü cinayeti diye katliamı diye de adlandırılıyor. 14 Şubat'ta gerçekleştiği için bu. Ve 1946'da İlk genel amaçlı elektronik bilgisayar ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer, Pennsylvania Üniversitesi'nde tanıtılmış Amerika'da. Evet, şimdi günümüzün haberlerine geçebiliriz artık herhalde. Geçelim. Bunlar da aslında günümüzü etkileyen haberler. Haberler, evet. Doğrusu. Şimdi oldukça İlginç bir... Sabah karşı biraz yağmur yağmış galiba dün akşam. Biraz yağmıştı evet. evet ama az tek, ama. Çok, çok değil. Çok az evet. Şimdi efendim manzara şöyle. 13 kişi öldü Amerika Birleşik Devletleri'nde. Soğuktan donarak filan yani. 550 binden fazla insan masif bir yani çok yoğun bir kar ve tipi buz fırtınası altında. Doğusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunda böyle yani tarihi boyutlarda bir olay diye nitelendirmiş Ulusal Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerikan Ulusal Meteoroloji Servisi hava servisi ve Louisiana'dan New Jersey'ye kadar eyaletlerin pek çok eyalette de olağanüstü hal, olağanüstü durum ilan edilmiş durumda. ABD, Amerika Birleşik Devletleri donmuş vaziyette. Öte yandan tabi Britanya'da neler olduğunu biliyorsunuz. Son 270 küsür yılda almadığı e, yağmur aldığı söylüyorlar. Yani 270 küsür yılda biraz şey tabi. Ee, e, yani net olan 248 yıl diyorlar. Çünkü ondan öncesini bilmiyoruz. İlk kayıt kayıtlar, yok. Evet. En eski kayıtlar. şey şeyde hayranlık verecek. 248 yıldır kayıtların tutuluyor, tutuluyor <gülüyor> olması muazzam bir şey. Hiç böyle bir şey görmemişler İngiltere ve Galler için. Ee, buğuluyor tamamen ve bu arada da 160 derece rüzgarlar, fırtınalar esiyor. Bir kişi ölmüş durumda orada da. Ee, orası öyle. Soçi'de ise Erimiş durumda tamamen kar fırtınası Amerika'da 13 kişiyi öldürürken Soçi'de de karlar erimiş. Bahar havası yaşanıyor. Böyle bütün sporcuların kumsalda yatarken fotoğrafları var. bugün. Ee, epey sporcu sağlığı için tehlikeli bir şey bu arada karın o derece yumuşaması bildiğim kadarıyla. Evet. Yeni malzemeler kullanmak zorunda falan da kalıyorlarmış Hı. ve büyük bir problem içindeler. Türkiye'den de bir haber vereyim. E, hatta yerel e, radyo olma vesilesiyle İstanbul'dan bir haber vereyim. E, baraj doluluk oranları %33.29 seviyesinde şu anda İstanbul'da. Geçtiğimiz yıl %70.04'müş. Tam bugün öyle mi? Ocak ayında. Hı, aylık Ocak o. ayında, aylık ayında. Evet çok güzel. Ve yani şey demiş Amerika'daki ulusal... Ha, Şubat daha Evet. Ulusal havacılık servisi ne demiş? Tarihi boyutlarda diye best sıfatlar kullanmış. E, feci facia demiş yani. <gülüyor> Felçeden ve felaket. Üç f fe diye de özetleyebiliriz. Türkçe'ye çevirirsek tabi. Siz seçin sıfatı demiş zaten. Havacılık dairesi durumu. İngiltere'de de böyle e, oluyor onu da söyledik çok güzel Oxford'dan bir fotoğraf vardı Çocuklar bir, bir şişme bota binmişler Kırmızı çok güzel renkli Oxford'ta Oxford'un ortasında ...caddenin ortasında şişme botla gidiyorlar arkalarındaki pankarta da artık iklim değişikliğinden bahsedebilir miyiz? <gülüyor> bir bir pankart atmışlar. Şeyi belki söylemek lazım hani e, denizi olan bir yer değil Oxford. Evet. <gülüyor> Örneğin. evet yüzülmüyor genellikle. Genellikle. Evet. evet. Fakat baktım ben Türkiye'deki gazetelerde küresel iklim değişikliğinden pek bahsedilmiyor. Britanya'da da bahsedilmiyormuş. Gazetelerin yani büyük sula, e, sular seller götürüyor felaket. Nuh tufanı hali var. Ve e, basılı medyada yüzde yedi bahsediyormuş. Sadece bu kelimeyi sarf eden. Zaten şeyde konuştu ya işte başbakan da yani e, Met Office bir kere açıkladı çok büyük bir rapor açıkladı en büyük meteoroloji kuruluşu Britanya'da e, kesin olarak o, dünyadaki hava ortalamalarına uygun düşüyor ve iklim değişikliğine tamamen uygun düşüyorlar fakat böyle bir şeyi medyanın kavraması e, algılaması mümkün görünmüyor yok böyle bir şeyden bahsetmiyorlar yani ve başbakan çok şüpheleniyorum dediği zaman ikisi bağlı mı bağlı olabileceğinden kuvvetle şüpheleniyorum ve bütün hiç para esirgenmeyecektir diye konuştu ya bir daha ağzına bir almadı zaten bu selleri de başbakan da dahil medyada. da İngiltere değil mi? Evet İngiltere'de 1815'ten beri de en o, o zamanki kayıtlar. Şey kayıtları da, ortalama aylık ortalama kayıtları da şeyde tutuluyormuş. 1815'te başlamış, o da çok erken. Ee, Aralık ve Ocak için en yağmurlu oldu, kesinleşmiş. Fakat iklim değişikliği bu durumda herkesin ağzından çıkacak tek iki kelime olmasına rağmen asla edilmiyor. İşte oradaki e, yani kabinedeki bakanlar e, iklim değişikliğine e, verilen önemin düştüğüne dair açıklamalar yaptı İşte bunu da hatta Muhafazakar Parti içindeki belli bir kesimin yaptığını yine Muhafazakar Parti'nin bakanı söyledi. Evet. Sessizlik kumkuması hakim. Yani şöyle de bir şey var. E, i̇lginç bir Climate Outreach diye bir kuruluş var. George Marshall onun adına yazmış. ITV News'dan alıyoruz haberi. Yani sonunda en çok güvendiğimiz insanlar bizim politikacılar, gazeteciler, aktivistler ve hatta bilim insanları bile değil, en yakınlarımız diyor, diye demiş. Onlardan da duymayacaksak, onlarla paylaşmayacaksak bu kaygıyı geçmiş olsun hepimize diyorlar yani ve yani belki Oxford'dakiler artık. Botlarla gezerlerken denizle ilgisi olmayan bir şehirde e, sel suları içinde dolaşırlarken diz boyu belki artık bu sessizliği kırmanın da zamanıdır demişler. Böyle bir durum var. Bu arada başka haberler de var. Mesela Alaska'da ve Greenland'de olağanüstü yüksek sıcaklıklar. var. pardon. E, Veya yani Oslo'da tarihin en acayip... Noel'ini geçirmişler. Karsız filan böyle hiç... Oslo'dan bahsediyoruz. E, penguenler... E, ...depresyona girmiş durumdalar. E, yani şeyde yaşayan... ...Güney Kutbu'ndakilerden bahsetmiyorum. E, hayvanat bahçelerinde Barın, ...buzlar arasında barındırılan... ...İngiltere'deki... ...Britanya'daki penguenler... Kayalardan filan düşüyorlar. Yuvarlanıyor sarhoş gibi. Biliyorsunuz, evet. Akıl almaz. Feci bir manzara yani. Depresyona girmişler. Avustralya'da öte yandan e, Soçi'deki ma e, durum malum. Avustralya'da çok ilginç bir şey olmuş. Melbourne büyüklüğünde, Melbourne kenti büyüklüğünde bir yangından bahsediyorlar. Baktım hemen Melbourne kenti ne kadar büyüklükte diye. 9 bin kilometre kare yaklaşık yani bayağı hatırı sayılı 4 milyon kadar bir nüfusu var. Avustralya'nın zaten bu iç bölgeleri, Outback denilen bölgeleri çok hani kolay müdahale edilen yerler değil. Çünkü nüfus yoğunluğu zaten oralarda fazla yok. Genelde kıyı bölgelerinde yoğunlaşmış. Orada aşırı sıcaklar dolayısıyla 50 dereceler falan yani aşırı sıcak dediğimiz hani <gülüyor> Günlük 50 bir. dereceler evet. falan yani evet. e, o derecede sıcaklarda çok çabuk e, yangın çıkabiliyor ve e, epey hızlı büyülüp e, hiçbir e, orada e, flora e, bitki örtüsü bırakmayacak bir düzeye çabucak geliyor hayvan e, bitki ne varsa onlar hala kömür yeni kömür limanları falan yapmaya çalışıyorlar yeni hükümet evet orada tüket meselelerde dünya tüketiyor tabii Avustralya'da epey kömür rezervi var. 180 bin hektardan fazla e, yer tüketmiş 3 yangın. Bu da ilavesi için. Bu söndürülmemiş. Hiçbir e, kayba yol açmadı diye bitiyor haber. 360 E360 Digest'ten alıyoruz. Environment 360'dan. E, bunu Yale'in. Yale, Yale Üniversitesi'nin bu. Ve yani Snowy River nedir adı orada yanıp tutuşuyor bitmiş durumda yani böyle bir şey onu da geçelim şey ilginç bir de Brezilya'da son yarım yüzyılın 50 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor São Paulo işte malum futbol şeyinde evet, musluklardan herhalde su akmayacak yakında diyorlar. Hiçbir zaman böyle bir şey olmuş. Yani, e, görülmemiş bir şey. Ve yani Michael T. Claren bir yazısı var. Okuma fırsatım olmadı ama Planet Carbon diyor. Karbon gezegen diye bahsetmiş. Ve politikacılardan sesle daha yok. Rusya'da 15-16 dereceye çıkmış durumda. Soçi'de. <gülüyor> Düşünebiliyor musun? Kış olimpiyatlarında. Ve yapamıyorlarmış tabii. Şeyleri... Ee, çok ilginç bir şey var. Yani Amerika'nın doğusuyla batısı tamamen birbirinden farklı, farklı eğer, durumda. Yani. Doğu donarken e, batı kavruluyor resmen. Kaliforniya'daki e, kuraklığın son 500 yıldır falan yaşanan en ağır kuraklık olabileceği evet, artık söyleniyor. Artık bin yıllardan bahsediyoruz. Evet. Yani. E, artık bu tamamen varsayım e, seviyesine geçiyor. Veya işte Tarihteki e, belli bir anomaliği aramaya başlıyor insanların öyle bir kuraklığı benzetebilmek için. Yok çünkü böyle bir şey. Evet, İnsan yani. eliyle olması e, bir şey olabilir tabii bunun etkisi olabilir. Evet yani e, şunu söyle. E, Democracy Now!'da Bill McKeown'la yapılmış çok etraflı ayrıntılı bir e, mülakat var. Onu bizim verecek zamanımız olmaz tabii ama. Yani şundan bahsediyoruz. Bizim akibin diyor ki, ya bir tarafta işte en büyük fırtına, Pax adı verilen bir fırtına varmış. Doğuda işte. Herkesi, insanları öldürüyor. Buz fırtınası, öbür tarafta da 500 yıllık en az ölçülemeyen bir kuraklık var. Bunu beklememiz lazım diyor. Zaten şimdi Amerika'daki durum şöyle diyor. Kara Amerika'sının yeryüzünün yüz ölçümüne oranı yüzde bir buçuk diyor. Yani her yeri aynı aslında. Biz sadece Amerika'ya baktığımız için görüyoruz diyor. Dünyanın ee, geri kalanında oradan çıkan haberler aynen. daha ağırlıklı olduğu için görüyor. Evet aynen öyle. Ve yani her gün Gezegenin herhangi bir yerinde bunlar oluyor zaten diyor. Bir yerde kuraklık, onun yanı başında. Korkunç fırtınalar, seller. Botswana'da 77 kişi öldü mesela. Yani Afrika'dan da bir örnek evet. verelim. Sellerde. Evet. Dün geçti bunun haberi daha. Evet, Pakistan'ın yarısı boğuluyor. Yarısı kuraklıktan. Aynı ülkeden bahsediyoruz yani. Yarısı seller altındayken. nereye Evet Botswana'da. Korkunç bir şey tabii. Yani. Böyle gün, günlük haber diye baktığımız şey. ...ve mesela Britanya'da... ...çok ilginç bir şey... ...bakanlar resmen açıklama yapmışlardı... ...geçen sene diyor... ...hatırlatıyor bize Bill McCabe'ın... ...bu yüzyılda bir görülen bir... ...seldi... ...geçen sene... ...bu sene... ...bu seneki <gülüyor> 500 yılda bir görülen bir sel... Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> ...olmuş oluyor... ...ve peki... Tamamen e, bilim insanları yani tam 25 yıl oldu ben bu kitabı yazalı diyor. Yani bilmak gibi insanların ortalama sıradan bizim gibi sıradan insanların kavrayacağı kitabı End of Nature Doğan'ın sonu, tabiatın sonu kitabını yazdı. Tam 25 yıl oldu diyor. Ve e, orada bütün söylenenler, bilim insanları bütün bunların olacağını zaten yazmışlardı. Üstelik de bilim insanları gayet muhafazakar. ...davranmak zorunda hissediyorlar... ...kendilerini yani... ...ve alarmist falan görünmemek için... ...en düşük... ...ihtimalleri yazıyorlardı... ...tamamı şöyle olduğunda geçti... Yani ...bilimin diyorum. şöyle bir özelliği var... Bilim insanları bazı şeyleri kendi kişisel tecrübelerinden hissedebilir, gidişatı görebiliyorlar ama e, onu o şekilde ifade edemiyorlar çünkü o bilim olmuyor. Evet. E, ve ellerindeki araçlarda kısıtlı olduğu zaman ölçüm yapabilecek veya modeller e, belli bir yere kadar gösterebildiği kadar o, onlar içinde kalmak zorunda oluyorlar. Dolayısıyla kendi görüşlerini ona yansıtamıyorlar. E, dolayısıyla genelde e, özellikle iklim konusunda bilim dünyasından gelen öngörüler e, normalde beklenenden daha düşük olabiliyor. Evet, Bilim hepsi, hepsi evet, hepsi aşıldı zaten. Yani para dert değil, ne gerekiyorsa harcayacağız demişti ya. Cameron, David Cameron, Britanya başbakanı. Ya iyi Biraz diyor. geri basmış ama. Para, evet. Iş hükümeti onun, yani başbakanın sözleri yanlış anlaşılmasın. şimdi? Tabii ki falan. <gülüyor> <Belli> sınırlar. Bediye bediye mi fakat. Bir makbemen de diyor ki. Ya çok iyi tabii insanları evlerine tekrar oturtabilmek için ne, ne yapılması gerekiyorsa hükümetler yapmalı ama bu paranın asıl harcanacağı yer elbette ki daha da kötüye gitmemesi için. Yani fosil yakıtların, kömür, petrol ve doğal gaz yakılmasına e, alternatif enerji harcanması daha doğru olmaz mıydı? Ey ahali diye soruyor. Bunun cevabını alamıyor tabii yani sadece 1 derece bile olmadı 200 yıl içinde artışı dünya sıcaklığının ve bu halde dünya. Halbuki IPCC'nin ve esas bilim dünyasını söylediği 4 derece belki 5 derece artacağı. Yani o zaman düşüne Geniş geniş 2 derece, 3 derece, 4 dereceyi müzakere ediyoruz şeylerde her sene taraflar konferanslarında. Devletler en azından bizim adımıza müzakere ediyorlar. Yani işte bazı devletler ya iki derece zaten olacak iş değil, üçü dördü hedeflememiz lazım şeklinde konuşuyorlar. Ama işte geçen gün bir yeni rapor yayınlandı, Ulusal Bilimler Akademisinin e, yani tutanak gibi. Tutanakları diye bir rapor yayınlandı yine Britanya'da. 2100 yılına geldiğinde 100 trilyon. Dolar, 100 yıllık milyon dolar. Şimdi e, Levent Kurnaz tabi açık ara ve bilim insanı her zaman da o e, hesaplamış e, şeh yüzde ikilik e, depresyete etmesi yani işte değer kaybetme si e, üzerinden 2100 yılında senelik 18 trilyon dolar maliyeti olacak o günün parasıyla, evet, yani o günün değerleriyle ama bu son buzul erimiş olacak o zaman onu tartışacak halimiz yok tabi <gülüyor> 2000 olacak? evet bu gidişatla 2100 yılında e, hani kimsenin 18 trilyonluk e, ekonomik maliyet falan düşünecek çünkü ekonomi olmayabilir ekonomi mesela. ne ekonomisi ya <gülüyor> evet. ölü bir gezegende ekonomi olmaz diye yazmışlardı hiç unutmadığım pankarttır evet. Kopenhag'da yani <gülüyor> ölü gezegende ekonomi olmaz diye Şimdi bunun şarkısını da çalarız. Bella Ciao şarkısına uygun çok... ...hoş bir şey. Flaman sanatçıların... ...yani aktivistlerin bir şarkısı vardı. Onu da birazdan çalarız. Ben şeyi de... ...Alp'le de konuşacağız ama... ...Soçi'de... ...Soçi'nin sen şeyini temel sloganını biliyor musun? Kış ölü bir şey. Yok, bilmiyorum. Hot, cool, yours... Vay innuendo'ya bak. <gülüyor> Böyle vermişler yani. Sıcak ve cool aldı mohoş ve senin. Bütünüyle senin diye tam olmuş işte. 16 derece. 15,5-16 derece şimdi. <gülüyor> Çok büyük bir problemmiş atletler açısından tabii. Yani kayalardan ve bayağı toprağın üzerinde kaymak durumunda. Bütün yeni aletlerle kaymak zorunda kalmışlar. Değiştirmek ve mesela giysilerini önce buzda tutup ovalayarak giyerek sıcak yoksa kayamayacak hale gelmemek için. Böyle şeyler yapılıyormuş yani Sochi'de. Ben de BBC'ye hayranım bu sıralarda. BBC şöyle verdi. Hava biraz sıcak ama Sochi'den <gülüyor> haberler. Klasik BBC her, tarzıdır Her şey ya. mükemmel yani kusursuz diyor dedi yani Rusya tam para alıyor herhalde bunu söylemek için. Ya hiç e, aksaksız yürüyor dedi. Ama biraz sıcak ama. E tabi ama öncesinde e, hani ne kadar sokak köpeği falan varsa hepsini e, telef e, etmek suretiyle falan evet. hani orada temizlendi. Güzel temizlendi oralar. Kusursuz işlemesi için şey var. Altyapı hazır. Evet. E, e, böyle mukavemet şeyleri kayakları artık Fars'a döndü diyor. Bilmek ki bu çok iyi biliyor çünkü kendisi de kayakçı Vermont eyaletinde yaptığı işler hatta üniversitede de danışmanıymış kayak takımının filan <gülüyor> Fars'a döndü diyor çünkü yürüyecek kar olmadığı için böyle dalgalı sarhoş penguenler gibi yürümek kaymak zorunda kalıyorlarmış Soçi'dekiler bunları göstermiyorlar herhalde bize <gülüyor> bilmiyorum Böyle bir duruma geldik ve şimdi yani birkaç gün önce bizim de dikkatimizi çeken şey Yale'da yapılmış araştırma Amerikalıların yüzde sekseninden fazlası yüzde seksen artık buna dayanılmaz dediğini belirtiyorlar ama Türkiye'de de bakıyorum ne küresel ısınma kelimesi geçiyor. Türkiye şu anda son yılların en ağır kuraklıklarından birini yaşıyor ve daha da ağırlaşması ağırlaşacağına yönelik bir ton öngörü var. Bu konuda çalışan bilim insanları tarafından yapılan. Ama Konuşma. büyük şehirlerdeki su tasarrufu ile ilgili hiçbir şey yok. Yani biz hiçbir şey duydunuz mu su tasarrufu meselesiyle ilgili? Hayır. Duymadığımız gibi konulan, konu, konuşulan konulara bakıyorum. Üçüncü köprünün temelleri bitmiş. Yani şey kanki medyada e, sabahtan mesela üçüncü köprünün temelleri bitti diyor. Yavuz yükseliyor filan gibi laflar vardı yerlerinde. Yani beşliğe bakıyorum sabah, akşam Star, Yeni Şafak e, ve Türkiye Yavuz boy verdi diyor. Ve Türkiye'nin en çok tartışılan konusu da muhtemelen bu gazete, gazetenin bir kısmı için söyleyeyim hepsine değil yaşasa ne değişirdi kim Mustafa Şehzade Mustafa tabii sen de kim diye soruyorsun mahir cahil cahil konuşuyorsun ya efendim ben şey, hakikaten anlamadım yani. <gülüyor> muhteşem yüzyıl dizisinin Şehzade Mustafa'sı onun ha. öldürülmesi idamın tarihte nasıl bir değişikliğe yol açtığı sorusunu akıllara getirmiş asırlardır tartışılan konuyu tarihçilere sormuşlar ve işte Ortaylı, Uğurlu El, Emecan ve Özda çıktı alıp cevap vermişler mi? Vermişler. Padişah olsaydı Osmanlı okyanusları açılabilirdi demiş bir profesör. Bir başka profesör devlette karışıklık çıkabilirdi demiş. Bir başka profesör de boğulmasa da babasını tahttan indiremezdi demiş. Ağırlıklı görüşü söylüyorum ve bitiriyorum. Kanuni Şehzade Mustafa'yı öldürtmeseydi tarihin akışı değişirdi. Ya açık, açık gazete. Gazi. Açık Radyo'da bu 2012'de Big Ask, Büyük Soru, Büyük Sor kampanyası, iklim değişikliğiyle ilgili Flaman sanatçıların yaptığı bir çocuklar korosunun da bulunduğu harika bir şarkı. Bela Çağır'dan adapte edilmiş ve endüstriyel ülkelerin aslında şey yapılmasını istiyorlar. Öncülük etmesini yani sınavileşmiş gelişmiş ülkelerin yoksa böyle olacak gibi değil diyorlar. Fakat son andaki haberi de gördüm dün e, ki gün mü dün mü konuşmuştuk Mahir hatırlamıyorum. Ama e, Hollanda konuşmaları Obama'nın maalesef bekleneni vermemiş, vermeyecekmiş yani. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri zengin ülkelerin yanı sıra yoksul ülkelerin de aynı miktarda katkıda bulunmasını istiyormuş. şey. Iklim değişikliğini. Çin ve Hindistan varken biz tek başımıza yapamayız bu işi diyormuş. Çin ve Hindistan da biraz daha teşne gözükmeye başladı. Yani son yıllarda özellikle iklim felaketlerinin artması ya. Ee, yani çok yeni bir pozisyon değil tabii. O da aynı katkıyı vermesi yoksul ülkelerden elbette beklenemez. Yani. Evet. Fiji çok ilginç bir şeyde. Fiji Cumhurbaşkanı da Kirbati denen adaların temsilcilerini daha doğrusu sakinlerini eğer yükselen denizler iklim değişikliği yüzünden siz yaşanamaz hale gelirseniz binlerce yıldır oturduğunuz topraklar Pasifik'teki ana vatanınızdan gelin bizde oturun bize buyurun demiş bu da göz yaşartıcı bir şey yeni bir haber bu da çok ıı, başkan epeli Naila Tikao. bir resmi ziyaret sırasında 30 koral mercan atölye üzerinde birkaç metre üzerinde Fijisan gazetesinin bildirdiği haber bu e böyle giderse gelebilirsiniz ne yapalım biz bu ihtiyaç anında komşularımızı geri çevirecek değiliz demiş ama biz asıl meselemize dönelim şimdi ...deşir miymiş tarihin akışı... ...Tardis'in sesini dinledik... ...şimdi taze döndüm... Ee, ...bir sıkıntı yok aynı... ...öyle mi? Aynı değişmiyor... ...zaman lordu olarak mı söylüyorsun bunu? Estağfurullah onun şeyi eşlikçisi... ...yancısı olarak söylüyorum... <gülüyor> <gülüyor> ...doktor bunun evet... ...bir değişiklik olmuyormuş... ...tarihçiler tartışmaya devam ediyorlar... ...özellikle Türkiye Gazetesi'nin bugünkü lüsasında maşetten verilmiş muhteşem 100 yıl dizisiyle tekrar gündeme gelmiş zaten. Ve insanlar da akın akın şeyine gidiyorlarmış türbesine ve gözyaşı döküyorlarmış. Demek böyle öldü ha. Babası onu öldürdü ve sesini duymadı kimse diye üzülüyorlarmış. Bir tarihi konusu... olan ilgiyi yaratmış ol diyelim ama yani Türkiye'nin ana konusu olacak bir konu mudur? Biraz gecikmeli en azından yani. öyle ama 500 sene önce belki. Evet Kiribati beni daha çok etkiledi doğrusu. Bugünün en önemli şeyi belki de günün sözü yapmamız da yarar evet. olabilir. Kiribati Başkanı hakikaten Fiji Devlet Başkanı evet. şey Fiji Devlet Başkanı Kiribati'yi davet etmiş ve komşularımızı yarı yolda bırakmayız demiş zor durumda. Komşularıyla yan can yoldaşlarıyla problemi olan bir başkası var. Mahir Çevre Bakanı'nın sorunu var. Onu da çözelim mi burada? Yani elimizden geleni yaparız tabii. Her sorunu çözmek için. Çevre Bakanı gülünce konuşmuş. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Şehircilik ve Çevre Bakanı aslında. Ee, öyle diyor ama resmi adını kullanalım Peki. biz. Şehircilik ve ne bakanı? Aynen. <gülüyor> ee, evet. O İdris Güllüce Eskişehir'deki evinde kediyi öldürdü iddia edilen MCA için bu çocuğun bir ruhsal sorunu vardır. Normalde bir insanın yapacağı bir şey değil demiş. Böyle bir facia vardı. Onu geçiyorum. Sonra çok güçlü bir mesaj. Yeni örnek acayip. Yeni işte Danimal Kayvanat Bahçesi'nde çocukların gözü önünde zürafanın kesilerek aslanlara yem olmasına da kızmış ki onu da paylaşabiliriz. Sonra da bize çevre ve hayvan sevgisi öğretmeye kalkıyorlar. Biz kurban keseriz ama gelin millet zürafa kesiyoruz demeyiz. İnsanın tüyleri üretiyor. Kimse bize çevrecilik öğretmeye kalkmasın demiş. Yani yine mizahi bir e, hani sarkazm mı desem yani böyle normalde mizah dergilerinde falan e, dalga geçmek için yapılan türden bir açıklama yani bir zürafa kesip gelin zürafa kesiyoruz diyoruz evet. falan gibi böyle yani, karma karışık bir şey. Sarkaz mı dedin? Ortaokuldayken bir arkadaşımız İngilizce öğrendiğimiz zaman "sağır kazdım" diye çeviriyordu ortaokul düzeyi ama bu düzeyde düzeyi de daha ileri diye itiraf edeyim ki <gülüyor> Ama çevreyi bakışı harika o şeydi haberde. Evet, en güzeli o tabii. Bir ara evde kirpi besliyordum demiş. Evde kirpi besliyormuş. O evet. Da iyi. Hanımla papaz olduk demiş. Eşim korkuyordu. Ve çok güzel bir hayvanmış o. Ne olmuş sonra? Şöyle güzel güzel seviyordum. Eşim korkuyordu. Hayvan alıştı. Balkonda besliyordum. Kirpi insanı görünce büzülür demiş bu tespit. Yani gözünden de hiçbir şey kaçmıyor bakanın. Fakat bu büzülmüyormuş. Artık şey herhalde. Onun iki sebebi olabilir yalnız. Eğer kirpi besliyorsa onu da söyleyelim. Kirpi normalde öyle insan eliyle beslenmeye alışık bir hayvan olmadığı için obez oluyorlar. Bir süre sonra büzülemiyor. Başka evet. herhangi bir şey gördüğünde de büzülemiyor. Ondan dolayı olabilirsin. Ve işte sade Mustafa gibi oluyor sonra. Evet aslında. Ee, kirpi evcilleşti diyor. Bir ben... olur, olabilir. Belki odur sebep. Sonuçta hanımın baskısına dayanamadım. O güzelim kirpiyi dağa, ormana bıraktım demiş. Büzülmeyen kirpiyi e, limbo rock çalalım. olur biz de evde kaplan besliyoruz <gülüyor> <gülüyor> besliyorduk limbo'nun altından geçiyoruz dans ediyoruz sonra Güzel kaplan beni yedi ve bitti o şey Hikaye bitti diyeyim. Aynen. Peki günün son haberlerine bakalım. Ee, çok önemli bir şey. Uluslararası Gazeteciler Koruma Komitesi Koordinatörü Nian Ognyanova Erdoğan ve hükümet üyelerinin bu tavrı çok tehlikelidir demiş. Erdoğan gazetecileri azarlamayı ve hedef göstermeyi alışkanlık haline getirdi demiş. Önemli bir e, uluslararası kuruluş bu. Ve o kuruluştan Nikol Pope'un da oldukça etkileyici, genel durumu Türkiye'deki genel durumu gösteren bir basınla ilgili yazısını da yayınladılar. Onu da belki pazartesi günü biraz da sizin öneyle konuşuruz. Ama daha çok pazartesi günü geziden bu yana basının durumunu ele alan bu yazıyı söyleyebiliriz. Fakat Ognianova baskılardan çok endişeliyiz. İnternet yasası da sansürün habercisi demiş. Bu arada internet yasasıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanlığından bir tweet, yani tweet mi gelmiş sosyal medyadan mı? Bir iki sıkıntılı konu açıklama diyelim aslında. Hani kullandığı şeyin, aracın bu durumda çok önemi yok. Bir iki sıkıntılı madde var demiş. Onlara bakıyoruz demiş. Bunu bir frank tabiriyle teaser olarak mı kabul edeceğiz? Geleceklerin bir habercisi mi? Biraz sonra reklamlar. Bilmiyorum. Eee ya şeyi yani Cumhurbaşkanının kısmi reddetme yetkisi var mı bu durumda? bilemiyorum. Yok böyle bir yetkisi yok. dolayısıyla tam olarak ne ifade ettiğini bilmiyorum. Yani eğer Cumhurbaşkanı... ya Anayasa Mahkemesi'ne gönderecek ya olduğu gibi Kabul edecek, bana biraz onaylayacak daha, ya da geri gönderecek. Yani bugüne kadar ki e, kaydına baktığımız zaman yasa onaylamadaki bana biraz daha şu gibi geldi. Ben o bir iki madde konusunda e, bekleyip ikna edilmiş gibi yapacağım. Ondan sonra onaylayacağım gibi geldi. Yani çünkü eğer evet. madde madde reddetme şansı olmadığına göre... Tabii bazı şey kendi danetleme kuruluşlarına uzmanlarına da danışacaktır herhalde evet haklısın baskılardan çok endişeliyiz demiş internet yasası da sansürün habercisi demiş Ognianova CPJ yani gazetecileri uluslararası gazetecileri koruma komitesinin kendisi koordinatörü Nian Ognianova tehlikeli gidişin devam etmemesi için Erdoğan bir an önce çare bulmalı demiş bir başka basınla ilgili başka bir problem de Uğuz Karamuk'un bugünkü yazısında var taraf gazetesinde o da Dışişleri Bakanı Davutoğlu tarafta Salı günü bankacı olmuşsun Fatih başlığıyla Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek'te %0 faizde konut kredisi verdiğini anlatan bir haber yayınlanmış Haberdeki kredilerin de Ziraat Bankası'nın Bosna'daki iştiraki aracılığıyla Sırplara ait konut ve arazileri satın alması için boşnaklara finansman sağladı anlatılıyormuş. Bu haberin ardından önce Erdoğan'ın basın danışmanı Mustafa Varank'ın tweet'i ardından da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun "İhanetin parçası kime hizmet ediyorsun şeklinde yazılarıyla karşılaşmış iftiraları diyor. Sen kime hizmet ediyorsun Davutoğlu diye de bir yazı yazmış. Editör köşesinde Oğuz Karamülk öncelikle de şunu belirtiyorlar. Son günlerde kendisinin politikalarına karşı en ufak bir eleştiriyi vatan hainliği olarak değerlendirecek kadar değerleri ucuzlatan bir anlayışın bu saldırısı bizi şaşırtmadı diyor. Davutoğlu da bu sıralarda şeyden bahsediyor değil mi? Bosna'daki durumdan. Yok ondan bahsetmiyor aslında. Öyle mi? Neden bahsediyor? İşte o biraz daha eski bir durumdan bahsediyor. Yani şu sıralardaki durumdan bahsetmiyor benim anladığım kadarıyla. Evet. Şehzade Mustafa zamanından mı bahsediyor? Bilmiyorum artık bir iki sıkıntılı konu var onların üzerinden çalışıyoruz diyen de yasayı gerice göndermesi yönünde beklentiler olduğu söyleniyor ama bunu daha sonra tekrar şüphe ile karşılayacağımızı belirtelim. Bir Milliyet Gazetesi'nde bugün önemli bir şey var. Yeni bir paket hazırlayan hükümet gece yarısı sürprizi manşetiyle verilmiş. Üçüncü havalimanında yürütmeyi durduran yer durdurtan diye böyle de bir tuhaf ifade yeraltı su kaynaklarını jeotermal kurulla aşacakmış yürütmeyi durduran ne demek oluyor orada yani bir yürütme grup... gayet güzel gidiyordu bir grup nifak mı sokmuş evet yani ama neden öyle olmuş yürütmenin hiç başlamamaması gerektiğinden olabilir mi acaba durumda çünkü ee, yani çed evet çevre etki değerlendirme Çevresel etkiler. Yani şimdi havalimanı kurması o bazda o temelde evet, oldu çünkü. Havalimanı köprü ve otoyol yapımında yeraltı su kaynakları engeli engeli ortaya çıkınca 5 bakan'dan oluşacak jeotermal kurul hemen devreye girecekmiş. Yani tardi bakalım mı? Ge geleceğe mi gidip? <gülüyor> geleceğe gidip bu sefer jeotermal kurul bu sorunu çözecekmiş yani. Enerji, kalkınma, çevre, sanayi ve yatırım kararını onay veren kurumla ilgili bakanlardan oluşuyormuş kurul. Yeraltı sularıyla bakacakmış, kamu yararı kriterine göre karar verecekmiş. Teklifte tefeft üfe hesaplamaları tarihe karışıyormuş. Yeni bir hesaplama yöntemi. Bunun adı ne? Yi üfe yurt iki fiyat endeksi kullanılacakmış. Böylece bu sorun çözülüyormuş. Ya işte 2008 mali krizinde işte en büyük sebeplerden biri anlaşılamayan e, mali araçların, yatırım araçlarının yaratılmış olmasıydı. Böyle kimsenin e, belli bir elit grup dışında kimsenin e, çözemediği mali yatırım araçları vardı ve onların e, artık e, Öyle bir komplikasyon düzenine geldi ki neye dayandıkları falan çözülemez hale gelmişti. Sistem patladı. Bizde de böyle anlaşılamayan bir hukuk sistemi. Ee, yine hukuk diyemedim bakar mısınız? Hep hukuk diyorum. <gülüyor> Herhalde şeyden bu da Freudiyen bir durum. Kirpi de. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> Kirpi sistemi yaratılıyor. Böyle tamamen anlaşılamayan bir hukuk sistemi oluşuyor. Bak bunu... Sonumuz hayrola. Yani tabi evet. liste programladım, geleceği göremiyor o derece. Bu arada yurt dışından da birkaç haber verelim. Önemli şeyler var. Mücadele haberlerinden biri Brezilya'da bu agri business denen yani büyük tarım şirketlerinin şeyine göre karşı Brezilya'da başkentte büyük bir Brezilya köyü. Sokaklarında büyük bir kalabalık yani 15-16 bin kişi. 30. yıl dönüm aynı zamanda bildiğim kadarıyla bu, Brezilya'daki toprak hareketinin evet. başlamasında 30. yıl dönüm. Evet. Evet. MST denilen işte topraksız köylüler hareketi bayağı ülkenin tarım politikalarını ağır şekilde eleştiren 20 bine yakın insan. Daha ciddi bir reform yapacaksanız yapın. Bu dünyanın en adaletsiz ülkelerinden biri demişler. Cevabın ne olduğunu bilmiyoruz ama polis ağır baskıdan bahsetmiyordu haberde. Binlerce çiftçi yürüyor. Enrico Letto istifa etmiş. Letta pardon. Başbakan İtalya'da. İtalya'da. Yerine de genç bir 39 yaşında genç bir Matteo Renzi diye birisi. Floransa belediye başkanı gelecekmiş. Polis demişken dün Ankara'da da uzun tutukluluk hmm. süreleriyle ilgili bir e, yürüyüş sırasında e, polis orada müdahale etmiş. Yine her zamanki bir biber gazı ve kızıla boyanmış Toma suyu e, tazikli. Hatta bir tane... Televizyon sunucusunu gözlerime inanamadım. Ulusal kanal muhabiri haber sunarken Toma'dan sıkılan Tazikli suyla havalarda uçmuş Hüsnü Asarı, metrelerce savrulmuş. Evet, fotoğrafı da var tam o anda. Ama tabii kanıksadığımız şeyler herhalde e, çok fazla. E, yani en azından bir şehzade Mustafa kadar etkisi Hı, olmuyor Olmuyor, yani. evet. Bu arada Irak'ta Sünni İslamcılar Irak'ta bir şehri ele geçirmiş durumdalar. Tikrit. Tikrit'te, evet. Çok acayip bir şey olmuş. 300 binden fazla insan da Ember, Ember vilayetinden kaçtı şiddetten, felluca'dan Şimdi temizlemiş durumdalar. Böyle de bir haber var. Yunanistan'dan da işsizliğin yeni bir rekor kırarak %28'e ulaştı. Çalışma, yani çalışan Emekli olmayan nüfusun yani çalışma yaşında olan nüfusun bu 25 yaşın altındakilerde ise %61'in üzerinde muazzam bir şey o da bir problem yaratıyor. Bir iki şey daha geçelim eski üç bakan hakkındaki fezlekeler meclis tutanaklarına geçmiş. Ee, zafer Çağlayan Muammer Güler ve Egemen bağışla ilgili Fezleke'nin üst yazısını Adalet Komisyonu'nda okuyarak tutanaklara geçirtmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nden Milletvekili Ali Özgündüz. Bir ilginç haber de Kanal D'de e, bir görüntü meselesi. Kabataş'ta saldırıya uğradığını Gezi olaylarının başlangıç günlerinde olduğu Gezi Parkı sürecinde Kabataş'ta bir grubun saldırısına uğradığını iddia ettiği başbakanın bizzat iddia ettiği başörtülü kadının tartışılan olay anındaki görüntüleri Kanal D'de yayınlanmış. Ee, iddia edilen şekilde saldırıları teyit eden bir görüntüye rastlanmamış. İyi haber. Evet. Öyle o... değerlendirmek gerekir herhalde. Yani öyle bir saldırı Olmamışsa çünkü çok ıı, korkunç iddialar vardı. Evet, belden yukarıları çıplak ellerinde deri eldivenler, başlarında siyah bandanalar bulunan 80 ila 100 kişilik bir grup, bebeğiyle birlikte durakta bekleyen genç kadını dövmüş ve üzerine idrarlarını yapmışlardı diyor. Bu öyle olmamış galiba. En azından görüntülerde öyle Başka bir şey Başka görüntü var mı yok mu bilinmiyor ama evet. görülmemiş. Bu haberi de verelim. Bir iyi haberde Bilal Erdoğan ve diğer bakan çocukları yolsuzluk savcılarına dava açacaklarmış. Türgev adlı vakfın başbakan Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan'la 17 Aralık operasyonunda adı geçen bakan çocuklarının operasyonu başlatan savcılara dava açacaklarını söylemişler. Erdoğan, kimse memlekette hukukun üstünlüğü olmadığını aslında söyleyemez. Var. Sorun sahibi de var galiba hukukun. Erdoğan ayrıca Türkiye'vin de savcılara dava açacağını söylemiş. E bu davalar iyidir. Yani eğer bir şey yoksa bu bütün bu davalardan hiçbir şey çıkmıyorsa o zaman da iyi. Bir şey olmuyor demektir memlekette. İyi bir şey yani. İçişleri Bakanlığı emniyette gece operasyonu yapmış. 27 ilim müdürü daha gitmiş. 3 üst, üst düzey polise tasfiye gelmiş. Yargı paketine de mal varlığına el koymak için rapor alma şartı konmuş. 24ten bir haber. Yani Yolsuzlukların üstü örtülecek kaygısı yaratan dinleme ve tedbir kararlarını yasayla geçersiz hale getiren geçici 17 maddeyi teklif metninden çıkartmış. Böyle bir haber var. Bir de e, Gezi Parkı eylemleri sırasında gözaltına alınarak sınır dışı edilen Erasmus öğrencisi Fransız Eliza Kuver, Türkiye'yi mahkemeye veriyormuş. 8 gün boyunca insanlık dışı şartlarda göz altında tutuldum, haksız yere ajanlıkla suçlandım." demiş. Bu da iyi bir haber herhalde. Hasan Cemal Erdoğan demokrasiden korkuyor, Zira yüce divanda yargılanacağını biliyor diye bir yazı yazmış oh. T24'te. Ayrıntılarını oradan görebilirsiniz. Derya Sazağan'da yeni kitabı çıkmış. Milliyetin genel yayın yönetmeni olduğu 2013 yılında yaşadıklarını Batsın Böyle gazetecilik adlı kitabında bu başbakanın bir sözüne gönderme tabii. Ve Demirören gazetenin sahibi başbakan Erdoğan'a sizi üzdük milliyeti istediğinize satmaya hazırım dediğini anlatıyor. Başbakan'dan da ağır cevap gelmiş. Alırken bana mı sordunuz diye soruya soruyla cevap vermiş. Durumlar. Bugün cuma. Hadi Tardis'e. Hadi Tardis'e gidelim. Ve bugün önemli bir şey de var. Evsizlerin, Macaristan'daki evsizlerin suçlu kılınıp neredeyse haritadan silinmesine... Kamuya önünüze. açık yerde evsiz olmak yasak Macaristan'da. Ona karşı bir bütün dünyada gösteri var ve Türkiye'de var. bunda sizin öneyle de birazdan konuşma fırsatını bulacağız. Onu hatırlatalım. Saat 13'te Macaristan Konsolosluğu önünde gösteri var. Levent'te. Açık Gazete Seyyare Sezin önüneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Günaydın merhaba. Evet iyiyiz, gayet her şey yolunda gidiyor. Evet, e, mükemmel bir di. Her daha ki gibi. Evet, mükemmel. Bugün can yok. Evet. Mahir bakıyordu canın yerine ama Mahir de şu anda yok. Ma, mahir benden birkaçtı, birkaçtı zaten. Ondan evet, sonra bir kaçtı. daha geri gelmedi, evet. <gülüyor> evet, evet, şimdi e,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 13-15 Şubat tarihleri arasında dünya çapında Macaristan'daki evsizlerle dayanışma eylemleri düzenleniyor İstanbul içinde bugün Macaristan başkonsolosluğu önünde evet. büyük bir metro site alışveriş merkezinde buluşluyor 13'te. Evet. evet bu ilk senden duymuştuk onun içinde birazcık biraz daha bize anlatır mısın bu durumu? Bir kere bu tabii Macaristan'ın protesto ediliyor olması ilginç çünkü son zamanlarda Türkiye'de işte protestolar olduğunda başka ülkelere yönelik protestolar olduğunda genelde işte İsraille yönelik mesela veyahut da işte hani Mısır konusunda protestolar oldu bu bu tarz bir hani bir bakış bir yönelim vardı şimdi bu yönelimin değiştiğini tekrar Avrupa Birliği bir ülkesinin sorunu bir ülkesinin, ülkesinin sorununun Türkiye'den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 Zaten başlı başına Suriyeli mülteciler konusu bir büyük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 Çok ciddi bir sorundu 2000'lerde Ben oraya gittiğimde 2000'lerin başında Evsizlik sorunu artık hani tamam yapmıştı 90'lardan sonra Tam da Avrupa Birliği'ne girilecek Daha olunacak dönemde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 Macaristan Başbakanı eski başbakanı sol kanattan halka sabah akşam yalan söyledik seçimi kazanmak için cümlesinin kayıtlarının ses kayıtlarının evet. durmasıyla çok büyük olaylar olmuştu Macaristan'da anımsarsanız. O başbakanın döneminde aslında hani bu konu ele alındı ve ciddi projeler yapıldı dediğim gibi sivil toplum desteğiyle. Ev sayısı da gözle görülür şekilde azaldı. Cidden bir başarı sağlandı. Fakat daha sonra yakın zamanlarda işte son yıllarda ekonomik krizlerin tekrar baş göstermesi, bu sefer Macaristan'ın kendi ekonomik krizleri değil dünya küresel krizlerin baş göstermesi ve Macaristan'da özellikle muhafazakar sağ. Aşırı sağın yükselmesiyle beraber evsizliğin, evsiz kalanların bir adeta günahı, suçu gözüyle görülmesi nedeniyle tekrar konu kronik bir bu sefer toplumsal mesele olarak ortaya çıktı. Çünkü bu sefer der artık sadece insanların hani sokaktakilerin sorunları değildi. Yani onların düştükleri durum işte nasıl kurtarılacaklar ne yapacaklar vesaire bunlar değildi bir de üstüne üstlük evsizliğin bir hastalık olarak görülmeye başlanmış olmasıydı. Şimdi de ee, suç artık evet, haline evet, gelmiş e, Tam durum. da böyle oldu. Bir e, kanun çıkarıldı e, Fidesz hükümeti tarafından. E, Viktor Orban işte muhafazakar sağ, e, hükümet Viktor Orbán e, tarafından. E, ve e, gerçekten de suç haline getirdi. Bu sonbaharda oldu bu yasanın çıkartılması. E, ve artık hani sokakta böyle şey, e, e, şey uyuyorsanız açık havada e, bu bir suç haline geliyor.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 kamusal olan yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmış. Yani her şehrin belediye başkanı, yerel yöneticileri o şehirde neresi yasak, neresi değil belirleyebiliyor. Yani bu yasacı çiğneyenler de kamu hizmeti, para cezası hatta hapis cezasıyla da karşı evet, karşıya aynen, kalabilecek. Öyle. Yani aynen. bu yerinden yönetim anlamında bir devrim sayılabilir ama karşı devrim aslında halka karşı, yoksulluğa ve evsizliğe karşı yapılmış bir karşı devrim diye de bakılabilir herhalde. Evet de yani şimdi bu de bu kanun ilk çıktığında büyük tartışma yarattı. Çünkü hani muhafazakar bir hükümetin bir de, e, be, be, beyin fırtınası sonucu ortaya çıkan bir kanun. Beyin fırtınasıydı da hani e, şaka olarak tabii söylüyorum bu, bu, yani bir kara mizah e, burada yani durum aslında. E, bu konuda yani bu kadar kafa yormak, bu yasayı hazırlamak, işte suç haline getirmek yani bu, e, ve onun dışında tabii sadece bu suç haline gelmesi değil başka şeyler de var. Yani e, bu insanların, e, evsizlerin işte topluma daha yararlı olsunlar, yok bilmem ne olsunlar falan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 mesele bu. Ee, ve Victor Orbán'ın işte mesela e, başbakanın e, kendi doğduğu köye yakınlar yakınlarında dev bir stadyum yapılmasından bahsetmiştik. Her bir evet. stadyumun e, ufak bir yani belki de kale parasıyla neredeyse atıyorum e, veyahut da işte şey sahasının çimlerinin parasıyla zaten bu sorun çözülebilecek bir sorun. Tabii burada önemli olan Macaristan'ın sorunları eee Türkiye ile karşılaştırıldığında e, ufak ölçekte. Fakat Türkiye'de biz bazı sorunları çok daha ciddi şekilde yaşıyor ol, olacağız. E, işte mesela işte mülteciler konusunda e, nereye gidiyoruz, ne olacak bundan sonrası. E, i̇şte bunu toplumsal olarak tartışıyor olabilirsek Suriye e, ile ilgili e, dertlerimiz vesaire bulabiliriz. E,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 Türkiye'nin her tarafında aslında ciddi bir nüfus fazlalığı sorunu var. Burada e, hep pronatalist böyle illa üç çocuk daha fazlası dört çocuk en az falan filan gibi e, politikalar teşvik ediliyor. Evet, e, Başka tarafından. <gülüyor> Ya burada işte elbette ki keşke, tabii ben çocukları çok seven bir insan olarak her zaman çok çocuklu ortamlar, çok, elbette ki çok sempatiyle bakıyorum ama dünya böyle bir yer değil. Altyapısını hazırlamadığınız zaman, buna göre tedbirlerinizi almadığınız zaman, işte daha önce de geçen haftalarda da konuşmuştuk, eğer ki pronatalist politikalarla, doğumu teşvik eden politikalarla konuşmuştuk,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 Ee, ve bu, bu basın özgürlüğüyle ilgili konular, mesela ben mesela Suriye'nin e, en kötüler arasında yer alacağını düşünürdüm, öngörürdüm. Halbuki öyle olmuyor. Ee, İran mesela Suriye'den daha kötü durumda raporda. Ee, ve bu da aslında e, şöyle bir mantıklı sebebe dayanıyor. İran'da çok büyük e, bir politik belirsizlik var. Bundan dolayı var olan basın ortamının engellenmesine yönelik, Ciddi e, Her türlü oyun dönüyor bir anlamda Hukuki oyunlardan tutun Siyasi her türlü işte e, Gazetecilerin e, Hayat tehlikesi e, altında olması Sansür vesaire Bütün bunları e, la, ka, Yüzleşiyorsunuz ka, Karşılaşıyorsunuz Halbuki Suriye'de artık çöken ve Açık bir çatışma yaşanan ortam olduğu için Tüm yaşam tehlikesine Tüm olumsuzluklara rağmen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 Bunlar yer almıyor tabi. Daha e, da kötüye gidebilir yani durum. E tabi evet yani şu an belki evet, rapor hazırlanıyor olsa. İşte Türkiye'si, bütün bu medya daha, da daha, evet, da daha da diplere doğru. Medya evet. Alo Fatih diye kısaltılan ve büyük yankı uyandıran işte e, pek çok müdahalenin açıkça yapılmış olduğunun ortaya çıkması. Dahası da bunların savunuluyor da olması üstelik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 tamamen artık açıkça diktatör olarak nitelleyebileceğimiz ülkeler var ve tabi Türkiye maalesef de çok seviyor Şangay altılısının arasında onların şey bir anlamda kulübünde yer alıyor. Bunun sorgulanacak yanı yok. Acaba bunda doğru mu yaptılar, yanlış mı yaptılar? Hani nedir, ne değildir vesaire falan filan burada bir ön yargımı var diyebileceğimiz durum değil. Şimdi bu, e, bu e, basın özgürlüğü endeksi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 yani bağımsız medyanın önündeki Fakat önemli sorunlara e, Da değiniyor e, Şimdi Nikol popun Aslında tabi yazısı e, Umut kırıntısı oluştu e, Umut kırıntısı her zaman var e, Fakat o umut kırıntısında e, Bağımsız medyanın gerçekten Ortaya çıkıyor olabilmesi için e, Şimdi e, Başka ülkelerde Benzer krizleri yaşayan ülkelerde Muhakkak bir şekilde zaten o bu bağımsız medya Hikayesi e, Kendini... E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 İkamet olmayan o duruşu sağlam duruşu koruyabilen bir yer oldu. Ama onun dışında diğer ülkelere baktığımızda işte yani hep El País örneği gösterilir. Yani bu da çok evet. İnanik bir şey yani Türkiye'de basında her zaman El País konuşulmuştu, El País'nin ortaya çıkışı vesaire. Ya yani öyle köklü bir mesela özellikle gazetenin ortaya çıkması mümkün olamadı bir türlü. Evet. Ee, hep çok işte... önemli bir yapısal sorun ekonomik.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 Hani 14 Şubat'ta Sevgililer Günü olarak evet. e, bu, bugün bunun yapılıyor olması hakikaten sevgi ve sahneye, şey yani. hatasiyata dayanan bir konunun ele alınıyor olması. O yüzden evet, Büyük e, Dere Caddesi Metro ya, City, City. Alışveriş Merkezi No 171 Levent numara 171 Levent ne dedin pardon son ee, bu, bu sizin çok güzel telaffuz ettiniz e, telefonda konuştuğumuzda da Avaroş e, Minenki'ye hepimiz için şehir hakikaten çok da önemli sadece evsizlik konusunda değil pek çok e, alanda bize mesaj verebilecek de bir slogan bu arada evet peki çok teşekkür ederiz e, bunu tabi ilk sizden duymuştuk zaten devamında getireceğiz çok teşekkür <gülüyor> Görüşmek üzere, görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın var Bey. Günaydın. Mahir var. Canlı. Mahir günaydın. Günaydın. Görüşmemiştik uzun süredir. Evet evet. Oldu. Evet. Önce bir Soçi'den bahsedelim. 15,5-16 derecelik sıcaklarda. Bugün 19 bekleniyor. Öyle mi? Evet. Harika. Yani ve Daha tabii bugün cuma yarışmaların bitimine kadar neredeyse 10 gün var. 9-10 gün var. Hani dağdaki, bu tabii Soçi'daki sıcaklık ve şeyler, kayak yarışmaları Soçi'de değil, etraftaki dağlık pislerde bölgede yapılıyor. Ama e, dağdaki Kar miktarının bu Sıcak havadan etkilenip e, Erimesinden Kar kalmamasından dolayı böyle bir ufak Endişe varmış galiba Sporların böyle mayolu falan Yani mayolu demin de böyle gayet şeyli Pozları vardır yani Soçi zaten şeyin e, Rusya'nın say şehiridir. Ama Şubat ayında olması biraz tabi bunun herhalde e, Garip ama iklim koşulları o kadar Sonra da hale geldi ki zaten. Evet, iklim değişikliğinden Rus basını da medyası da bahsetmiyor yalnız benim görebildiğim kadarıyla. Fakat şey ilginçti yani sporculardan yüz kadarının, yüzden fazla sporcuların, sporcunun bir en Olympian's call for climate action diye iklime, iklim değişikliğine karşı eyleme çağıran bir şey var Amerikalı Andy Newell'ın öncülüğünde çok önemli şeyler söylüyor yani bu sürekli kar kaybı daha işin başlangıcı ve değişiklikler yapılmazsa eski, eskiden kayaktan daha fazla şey de kaybedeceğimiz açık diyor çok önemli şeyler söylüyorlar oyuncularda yani olimpiyatlara katılan atletlerde şöyle bunu tabi daha önce de birkaç, yani yıllarca radyoda konuşmuşuzdur bu programda küresel iklim değişikliğinden doğrudan etkilenecek en önemli spor dalları kız sporları. Evet. Çünkü zaten bu kış olimpiyatlarına ülke ve sporcu bazında katılım da bizi bunu gösteriyor. Yani yaz olimpiyatlarına 200' üzerinde ülke katılırken burada 88'de Hindistan tekrar dahil edilince oyunların ortasında olduğu da ilginç bir hikaye. 89 oldu. 89 ülke var. Yani yaz olimpiyatlarına katılanın yarısı. Tabii yarışmada az Ceyda ama hani dünyadaki birçok ülke zaten e, hani dağdan bu tip kış şartlarından tesislerden e, mağrum diyelim yani yok e, ve e, hani iklime bağlı dengesizliklerin devam etmesi halinde e, doğrudan etkilenecek sporları bundan yani sezonun kısalması hatta e, sezonun en önemli bölümünde Kar sıkıntısı, yapay kar, bunlar son 10 yılda çok sık duyduğumuz şeyler. Kış sporlarıyla ve kış turizmiyle ilgili tabii yani bir tek e, profesyonel spordan bahsetmiyoruz. Avrupa'daki kayak tesislerinde işte <gülüyor> ama yapay kar mı kullanalım nedir? E, Türkiye'de de hayalde Ankara'nın doğusunda pek sıkıntı yok ama mesela İstanbul'a yakın Kartepe hani böyle bir İstanbul'a en yakın şey tesisli karay tesis olarak düşünülmüştü. Bu sene bildiğim kadarıyla hiç kar yok. Marmara'da yok, evet. o düzüyorş olmadığı için. <gülüyor> e, evet mesela e, ilginç birkaç şey de gözüme çarptı. Dün Demokrasi Now'da, e, bakarken e, izledim de filmde de ya yani NBC'den mesela e, bir yorum yapılmış. Tanilla diye bir yorumcu ve diyor ki e, ta, e, kış olimpiyatlarının tarihteki en sıcak havasını yaşıyoruz bir şey teleferikle şimdi daha doğru çıkıyoruz demiş. Ta Dağ, zirvede e, dağın zirvesinde birazcık şey var. E, kar var ama yol, e, yani gördüğünüz bütün yol boyunca gördüğümüz şey de diyor sırf toprak ve kayadan ibaret. Karın bulunduğu yerlerde de o kadar eritmiş, yumuşatmış ki karı başka tip kayak kullanmak zorunda kalıyorlar filan diyor. Bill McKibben'le da konuşmuşlar. O da hem iklim aktivisti hem de aynı zamanda kayak kendisi de dağ sporları meraklısı. Kış sporları yıllardan beri üzerine de yazıyor. Yani bu şeyin, kışın artık bu gezegenin bir parçası olduğu unutulmaya başlıyor bazı yerlerde diyor. Yani mesela inanılmaz raporlar geliyor demiş Soçi'den. Yarışma formalarını şeyde karla kaplama yani buzla muamele etmek zorundalarmış. Yarışmaya devam edebilmek için filan. Çünkü bütün bu şimdi Özel giysiler de konuşuluyor bu hani olimpiyatlarla ilgili. Evet. Hepsi aşırı soğuğa karşı dayanıklı yapılmış giysiler. Ee, yani öyle bir hava olmayınca onların fonksiyonu da herhalde ikinci planda kalıyor. Ee, şey ilginç bu e, Nivol'un dilektesi vesaireyle ilgili bakarken e, geçen yılki kıştan kardip olunmuş zaten Ruslar. <gülüyor> 500 bin metreküp karı böyle bir ihtimalle karşı yani nasıl, nasıl soğutucuda mı bir tutmuştu evet ben de onu merak evet. ettim 500 bin metreküp kar saklanmış yani şeye karşı tabi sonra o lojistik olarak hani, diyelim ki böyle bir şey gerekli. nasıl taşınacak aktarılacak. <gülüyor> onu da kestiremiyorum yani saklarken taşırken gitti <gülüyor> taşırken eridi <gülüyor> Evet çok... Üstüne meyve suyu döküp yemiş e, nakliyeciler. <gülüyor> <gülüyor> Smoothie olarak kamyonların içinde. Smoothie evet. <gülüyor> şey yani fakat... Yani daha ne kadar var dedin? Alp bitmesi için oyunların bitmesine? E i̇şte bir hafta sonu yani 10 gün var. Ee, şu tabi ilginç. Şimdi şöyle bir araştırma var... Olimpiyatlarının yapıldığı dönemde e, olimpiyat yapılan, işte Kasabaşehir mevkideki şey, e, şey sıcaklık e, ortalama Şubat ayı sıcaklığı Mesela 1920 ile 2050 arası 0.4 dereceymiş, 1960 90 arası olimpiyat yapılan yerlerde 3.1, 2000 ile 2010 arası 7.8. Evet, <gülüyor> e, 15'te soru şey olacak, 15 derece böyle. İşte hakikaten espri yapıyoruz. mayoyla kayacaklar falan neredeyse. E, 19 derece olunca yani hakikaten... Çim, çim kayağı var mı yaz oyunlarında? Var tabii. Ha. Yani aslında e, şeylerin kız sporlarının mevsimi çok çok uzun olmadığı için Hı -hı. E, yazın alternatifler yapıyor. İşte tekerlekli kayak çim kayağı. Yani kayakla atlama kayak bir sürü hem antrenman hem de aslında yarışmaya da çevirdiler bir kısmı. Antrenman için kullanılıyordu. Türkiye'deki şeyler de yapıyor mesela. Kayakçılar da e, şeyde doğuda asfalta çalışan tekerlekli kayakta çalışan kayakçılar biliyoruz hı hı. karın olmadığı dönemlerde işte kar olmazsa o zaman artık çim kaya vesaire veya asfalt beton kayayla devam ederler <gülüyor> <Değiştirerek Olabilir. spring. gülüyor> bahar olimpiyatları olarak değiştiğek olabilir spring bahar olimpiyatları eski kış olimpiyatları eski kış hani vardı ya falan öyle diyorsunuz değil mi? Karna ya dede falan <gülüyor> <gülüyor> böyle beyaz bir şey yok ya <gülüyor> evet çok ağır bir durum var doğrusunu istersen ben 19 dereceyi duymamıştım evet bunu da ben de okudum onu ama tabi tekrar söyleyeyim hani Soçi Denizi kenarı bir yer şeydeki Soçi deki evet. şeyleri şu an mesela ben şey izliyorum bir anda Erkekler süper kombinede kombinenin iniş kısmı var. Son kayakçılar e, yarışıyorlar. Yani onun yapıldığı işte kayak merkezlerinde elbette daha düşüktür. Bir de hani iniş falan gibi alp disiplini kayakta ciddi bir şey farkı var. E, rakım farkı var. Hani başladı noktayla bittiği nokta arasında. Evet. E, herhalde başlangıç noktasında. Daha çok daha düşüktür ama hani bir, yine bir fikir veriyor tabii bize yani. Ve ilginçtir Şimdi olimpiyatlar için yaz ve kış Bir sürü adaylık konuşuluyor Önümüzdeki 10 yıl için işte ABD yaz olimpiyatına aday olacak vesaire. Mesela 2022 Kış olimpiyatı adaylarından biri Barcelona'ydı İlginçtir ee, Yani Barcelona'yı bir merkez yapıp Elbette işte e, Paten pisti işte Kızak pistini şeyde yapıp ama Demek ki yakındaki Prenelerdeki kayak merkezlerinde ee, diğer kayak müsabakaları için kullanıp. Barcelona'da sonra şey oldu. Sanıyorum bir... Orada bir halk oyleması oldu. Vazgeçildi. İsviçre'de sanıyorum bir şehir vazgeçti. Şimdi Münih... Münih'te vazgeçti. Münih'te de bir halk oyleması yapıldı. Ee, şey... Yani halk istemiyor buralarda. Paranın olimpiyat harcanmasını. Ee, i̇şte sanıyorum Oslo falan var. Yani Norveç... Ee, Çin konuşuluyor. Birkaç yer var oda yola. 2018 Kore'de yapılacak. Güney Kore'de. Evet Güney Kore'de. Ee, ama hani Barcelona'da bir kış olimpiyatı ilginç geliyor ilk anda insana. Evet. <gülüyor> Belki de devam daimi Soçi'de yapılır bir zamanlar eski Yunanistan'da olduğu gibi. Evet yani bu kadar özellikle para harcadıklarını var değil mi tek bir yere? Bağlayalım birkaç evet. e 51 evet. milyar doların üstünde para harcamış oldu. Evet. Yolsuzluklar filan da devam ediyor. E, hesapları da bir iki şey vardı aslında. Dün e, dün değil halde bir iki gün önce. Richard Fahri Washington Post'a yazmış. O aslında bu çok da güvenilir olmadığını bütün medya kaynaklarının birbirinden olarak 50 ve 51 milyar dolar rakamlarını kullandığını Söylüyor yani çünkü e, Başbakan Yardımcısı Koza'nın geçen yıl bir sözü üzerine 50 milyar dolar sözünün çıktığını Aslında o tarihten bu yana e, Şeyin e, Yani rublinin e, Değerlendiğini e, Değer kaybettiğini ve şeyin Yani aslında 40 43 milyar dolar seviyesinde olabileceğini ama hani Tam şey bilmiyor para nereye harcandı Nereye edildi çok hesap yapılmadığını Söylüyor hani. ...öyle bir şey de vardı, ufak tartışma da... ...vardı, hani... 40 olsa çok büyük rakam tabii, kış olimpiyatı için ama... ...evet... ...yani... ...skandallerle e, sarsıldı ama... ...artık şimdi... Yer... ...peki nasıl gidiyor, bir de spor tarafına da... ...kısaca e, değinirsek... ...evet, şimdi... E, ...yani beklendiği gibi şey ülkeler... E, ...hani zaten... ...kış sporun iddialı ülkeleri... ...hemen ilk sıraları kapattılar, yani... Hollanda, Norveç, Kanada, ABD, e, e, Almanya hani en başarılı ülkeler şu ana kadar. E, şöyle ki şeyde e, ilginç bir durum oldu. E, bayanlar inişte yani pek iniş şeyinde olmadığı kadar daha önce rastlamadığımız bir şekilde iki sporcu birinci bitirdiler. Yani hani sılalımda falan belki rastlanabilir bir şey ama inişte mesafenin işte neredeyse 3000 metre olduğu iniş müsabakasında hani iki sporcunun aynı zamanda bitirdiğini hani şu ana kadar şey pek görmemiştik. Şeyde Tina Mazze ile Slovenyalı Tina Mazze ile İsticili Dominic Gis'in yani 1 dakika 41 saniye 57 ile bitirdiler. Sonra şeylere hani tarihteki örneklere bakıldı. Kış Olimpiyatlarında 8 kez olmuş daha önce. işte surat pateninde var vesaire birkaç dalda. şu ilginç aslında dereceler binlik değil yani 100 bin 10.000'delik şeye kadar ölçülüyor. Ama hani seyirciye bunun sadece şeylik yüzdelik dilimi Yani aslında belki 1.41 57-23 mesela derecesi mazinin ama şundan dolayı yani o sahnenin %1'i bile bir iniş müsabakasının neredeyse 10-15 santimlik bir şey, fark yaratabilir. Göre, rakama göre. Ama mesela inişte bir standart yok. Birisi soldan birisi sağdan bitirebiliyor. ...sporcuların hani tam bitiş çizgisinde... ...yani haksızlık olmasın diye... ...yüzdelik dilimle sınırlamışlar ve iki sporcu da... ...altın madalya aldı. <gülüyor> İlginç bir... Evet, yani, o zaman ikincilik... ...olmuyor öyle ikincilik mi? İkincilik yok evet. İkincilik Üç, bir tut, öbür, İstişleri bir diğer sporcu... ...üçüncü oldu tabii. Biliyorsunuz Türkiye'de... zaman böyle saçmalıklar olur. İki kişi birinci olunca bir de gümüş madalya vermeye kalkarlar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben hep o zaman... ...olimpiyata bakın derim hiç... ...iki birincinin olduğu yerde bir de gümüş madalya alan var mı? Alan diye... Yani, 3 yani birinci de olabilir teorik olarak. O zaman bronz, gümüş ve bronz olmayacak tabii. Evet. Yani çünkü bir, üç kişinin ardındaki kişi üçüncü değil dördüncü olur. Tabii ki siz geçen kişi varsa dördüncü olursunuz. Ee, teorik olarak yani... E, ya atletizmi düşünelim. Yani sekiz kişinin birden altın madalya ihtimali alma ihtimali var mı? Mantıken yok ama teorik olarak buna engel bir durum yok. Ama şey yani... 7 birinci olursa öbürü 8. Olacak maalesef. yok. Evet. Yani o şeyin en ilginç yarışlarından biriydi. Türk sporculara gelince de evet, tabii çok parlak değil. Eleştiriler var hatta Sebahattin Olago kayaklı koşu sporcusu bir cevap verdi şeyden. Soçi'den. Bu arada bildiğim kadar 4 Türk gazeteci var. Soçi'de. Anadolu ajansından bir e, muhabir ve fotoğrafçı. Habertürk gazetesinden Murat Ağaca ki bütün olimpiyatları izler. Hani buradaki en iddiali sinirlerden birisi ve Eceze Türkiye'den İbrahim Koçit ee, Hani sporcu kadar işte muhabiri de var Türkiye'nin zaten hani ne kadar iddialıysa. Başka mı gazetelerden hiçbir muhabir yok. Yani son birkaç günde bir değişik olmadıysa bildiğim kadarıyla. Eceze de birkaç ilginç şey yaptı. İşte sporcularla konuştu. Sebahattin Olago özellikle şeye bulmuş hani ee, hani sıradan insanlardan gelen tepkilere değil Ama kendi camiamızdan gelenlere e, Şey oluyorum hani Üzülüyorum ve biraz kızdım demiş Çünkü hani Türkiye'deki şartları biliyorlar Hani bizden sonra gelen Zaten çok daha geride kalacak Kelime Çetin da Benzer bir şey söyledi Yani Ben burada ilk gün yarışta işte 8 dakika fark yedim Benden sonraki gelsem 16 dakika ya dedi yani bir sonraki ee... jenerasyondan mı bahsediyor? Yok yani Türkiye'deki en iyi ikinci sporcu O evet, gelse evet. Zaten bir o kadar daha geri yani ee, O elde edilen fark kadar hmm, Bu arada Kelime Çetinkaya, şeyde Dünkü 10 km klasikte Mesela ilk iki yarısına göre Daha iyi sonuç aldı iki Sonucu olmuştu çünkü ee, Orada 15-20 kadar Sporcuyu geçti ee, Galiba 5. oldu Hani biraz daha iyi bir sonuç. Zaten işte hani bir, buradaki bir Türk sporcunun hani kayaklı koşu ya da Alpcisniği gibi bir şeydi. Ancak kırıkları falan hedeflemesi yani kendisi açısından bir başarı olacaktır. Yani hakikaten bir Türkiye'nin şeyi yok çünkü. Bir fonksiyonu yok burada. Şeyi bilmiyorum tabii buz dansı, artistik buz pateni buz dansında Alper ve çifti bir sürpriz yaparlar mı? Finale kalırlar mı? Kestiremiyorum. Belki öyle bir e, fakoluşluk olabilir. Böyle sürpriz görebiliriz yani orada. Evet. Valla benim gördüğüm en güzel şey e, ABD serbest kayakta e, serbest kayakta'ya mi çeviriyor? Freestyle ne oluyor? E, evet, evet. Gus Camerty, e, gümüş madalya alan e, şey köpek yavruları bulmuş Soçi'de. Onları şimdi ülkesine götürmeye çalışıyormuş. O çok hoşuma gitti benim <gülüyor> olimpiyatlara dair. Ben de İzbrak'a ne oldum? Ay şeyden yani Soçi'den köpekle alıp şey götürecek öyle mi? E, evet evet. Yavru köpek bulmuş böyle dört tane. E, katliamdan kurtulan köpekler onlar da. Tabii çünkü çok ciddi iddialar da yer aldı basında. Ee, sokak köpeklerinin kat, katledildiği, ortadan kaldırıldığı filan gibi. Neyse o konulara da fazla gir evet, ee, yani Ken Murphy şeyde Amerika'yla 1-2-3 yaptı galiba şeyde o e, kazanamadı herhalde ama Gümüş madalya almış. Evet e, şey hani belki daha bir altın almaktan daha önemlisini yapmış oluyor. Evet. Bu şey sayesinde. İşte geçen hafta biraz şeyi konuştuk. Bir şu hani Sporcuların yaptığı herhangi bir şey burada bir eylem hareket çok etkiliyor. Çünkü hani göz önünde olan bitimde olan onlar. Şimdi şu iklime dair işte mektup mesela kaç yüz, yüz beş sporcu evet, Yüz beş sporcu galiba. Yüz çok beş. çok çok önemli tabii. Çünkü normalde sporcuların pek öyle şey tatlı sponsorların falan reklamlardan, tüketimden pek sesleri duyulmuyor. Başka türlü bu birdenbire çok önemli bir konuyu ve çok net bir dille ifade etmiş olmaları, gündeme getirmiş olmaları önemli tabii. E, şey Hakiza, yani bir, hani robot gibi değil mi? Gelsinler, yarinsinler. Evet. İşte evet. hani yarışmaya dair dramatik bir şey olabilir, düşme, kalkma falan. Ama onun dışında çok böyle şeye girmesinler yani. Hakiza, hani... Rusya'da yine eşcinsellere yapılan baskı ile ilgili e, yani. Olimpiyat öncesinde yani. sırasında bir şey olduğunu bilmiyorum ama öncesinde yine sporculardan önemli açıklamalar, tepkiler var değil mi? E, var mı? Şimdi mesela ben ona karşı burada bir şey beklerim, bir madalya hmm. töreninde bir şey. Evet. Yani yarışmadan önce yapmak o sporcuyu baskı altına alır. Şey yapar. Konsantrasyonunu bozar. Hele ama madalya almış birisi şey töreninde madalya töreninde kürsüde yapsa bunu hı hı. etkisi çok tabi. Herkes diyecek o anı. ve yani Şey değil saklamak falan pek mümkün. Değil. Yani göstermeyelim, madalya törenini keselim falan. Öyle denebilecek bir an da değil o. O yüzden etkisi büyük olacaktır. Öyle bir şey olursa. 70'lerdeki hmm. o meşhur Ayrımcılık karşıtı eylemi hala konuşuyoruz değil mi? 68 evet, pardon. Ve ki o zaman Carlos. Sporlar şimdiki gibi güçlü değil. Tommy Smith John Carlos. Yani hemen Olimpiyat Köyü'nden gönderiliyorlar ki Zaten Olimpiyat Komitesi'nin o zamanki başkanı Ever Brundage Amerikalı yani ırkçılığıyla meşhur. meşhur bir Bir kişi yani Amerikan Olimpiyat Komitesi Başkanı iken de 36'da Amerikalı siyah Sporlar işte ikinci sınıf muamele yapılıyor. Zaten ülkede o 68'de hemen iki atleti de olimpiyat köyünden def ediyor yani. Orada çok ilginç bir şey daha vardı pek bile, hatırlanmıyor bilinmiyor da bir de Avustralyalı ikinci olmuştu. Yani Greg, Norman, Norman. Greg Norman'da değil mi adı? Evet evet tabii o. O da katıldı mesela çok önemli bir şey yaptı. Hatta işte komikan yani şeyin dışında çıktık ama e, siyah eldivenlerini madalatörüne takacaklar bir çift eldiveni unutmuşlar. Greg Norman diyor ki madalelerine çıkmadan soyun bir kuliste. E şey diyor o zaman paylaşın çift diyor. Birinin sol tekini birinin sağ tekini takın. İkinize de birer tane olur diyor. Şaşırıyorlar buna ve o da şeyi takıyor işte bu e, Tom Smith'le John Carlos'un e, üye olduğu ya da temsilcinin yaptığı sivil haklar kuruluşu o zaman hatırlayamadım şimdi. Onun e, çıkartmasını göğsüne yapıştırıyor. Evet. Hmm. O da. E, ve hmm. ne kadar oldu? Herhalde bir 6-7 yıl oldu öldü Avustralya'da. Cenaze töreninde tabut taşıyanlardan ikisi Thomas Emmettle John Carlos'tu. Tabii ve üstelik o da Avustralya'da kınanmış falan yani kendi ülkesinde de. O zaman yapılması çok daha zor bir cesaret isteyen bir işti. Yani şimdi sporda çok daha güçlü bugün spor Yani şeyleri daha fazla etkiledi. Evet. Ee, hani öyle sporcu sindirelim edelim. Yani el bir kazançları da daha fazla. Popülaritesi şeyleri de daha fazla. Şimdi o zaman Atletizm amatör düşünün. spordan hiçbir geliri yok. Öğrencilik sonra işte şeyse bilmiyorum sporda kalırım alt, antrenör olarak şey yapacak yani üniversitede gittiği edindiği bilgiyle belki hani mesleğini işini yapacak. Şimdi öyle değil tabii yani. Hele bu olimpiyattan madalya alan bir sporcu hiç fena gelire sahip değildir. Belli dallarda hatta çok iyi gelire sahiptir. Belli gücü, popülaritesinin medyatik etkisi vardır. O da yapacağı bir hareket işte çevreye ne bileyim işte eşcinsel hakları, hayvan hakları, e, siyasi bir şey ayrımcılık buna göstereceği bir tepki çok daha etkili olacaktır. Evet galiba başka bir şey konuşacak zamanımızda kalmadı ama Soçi en, e, her yönüyle hem siyasi hem de sportif yönüyle önemli bir şey de oluşturuyordu. E, peki burada herhalde bitirebiliyoruz o zaman. Haftaya devam ederiz. Devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Alp Ula Gaylı Spor Evet açık gazete programını da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Mayrıl Gaz da bir haftalık bize katıldı. Çok teşekkür ederiz kendisine. Ben ee, teşekkür ederim. Hep beraber veda ediyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. che casta.